ile Allah azze ve celal'in Attayip ismini öğreneceğiz inşallah. Allah azze ve celal Attayip'tir. Attayip. Kardeşlerim, Allah azze ve celal'in Attayip ismini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, gelen rivayette şöyle zikrediyor. Sahih-i Müslim'in rivayet ettiği Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyuhannas, ey insanlar, İnne Allahe tayyibun la yekbelu illa tayyiban Allah güzeldir, ancak ve ancak güzel olanı kabul eder. Ve İnne Allahe emara almü'minine bimâ bihil murselin Allah azze ve celle müminlere, peygamberlere, ve emrettiği şeyi emretmiştir. Ve buyurmuştur ki Ya eyyüha r kulu minat tayyibati ve salihah Ey peygamberler ey rasuller kulu minat tayyibati güzel olanlardan yiyin iyi olanlardan yiyin ve amelü salihah ve salih amel işleyin inni bima te'melune alim muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızı Bilmekteyim buyurmuştur. Allah azze ve celle müminun suresi 51. ayet-i kerimesinde. Ve yine Allah buyurmuştur ki: Ya kulu min ma ey, ey iman edenler, size rızıklandırdıklarımızın, size rızık olarak verdiklerimin, verdiklerimin güzel olanından yiyin buyurmuştur. Bakara suresi 172. ayet-i kerimesinde. Sonra zikra er ragl ytil Allah Resulü selam hadisine devam ediyor. Sonra bir adamdan bahsediyor. Adamın yolculuğu uzun sürmüştür. Esh'a aghbar adamın saçı başı dağınık toz toprak içerisinde. Yamud diye dehi ile Ve adam bu haldeyken yani saçı başı saçı başı dağınık toz toprak içindeyken Yemud yedeyhi ila sema'dir. Yeni elini göğe doğru açar ve der ki ya Rabb ya Rabb diye dua etmeye başlar. Ve diyor ki Allah Resulü selam. Umtamuhu haramun. Yedi haram. Umishrabuhu haramun. İçti haram. Umelbesuhu haramun. Giydi haram. Ve gizi bil haram. Te haramla beslenmiştir. Fe anna yustecabe li zalik. İşte böyle bir kimseye Allah nasıl duasına icabet etsin diyor. Evet Müslümin sahih Müslümin e, rivayet ettiği Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inna allaha tayyibun ya la yekbelu illa tayyiben Allah güzeldir el ancak ve ancak güzel olanı kabul eder buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demek ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de At-Tayyip. Kardeşlerim, fark ettiyseniz birkaç derstir veya hatta daha fazla e, derste, Allah Resulü yani Allah Azze ve Celle'nin isimlerini, Allah e, Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de zikretmediği bazı isimleri, şu anda birkaç dersiz biz ne yapıyoruz? Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde geldiği kadarıyla, biz bu e, isimleri işliyoruz. Bunlardan bir tanesi de At-Tayyib. Bizim için önemli olan Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an-ı Kerim'de ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bu ismin gelmesi nedir? Bizim için yeterlidir. Çünkü biz sünnete vahiy gözüyle bakmaktayız. inancımız budur ki demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbisi Allah Azze ve Celle'yi bu isimle de ne yapmıştır? Rasfetmiştir. At-Tayyib isminin Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir olduğunu söylemiştir. Şimdi At-Tayyib kelimesinin manasına baktığımız zaman kardeşlerim Allah Azze ve Celle mukaddestir. Ve her türlü noksanlıktan, her türlü ayıptan, kusurdan münezzehtir Allah Azze ve Celle. Çünkü güzeldir. Çünkü Tayyib'in yani güzel olmanın aslı her türlü pislikten selamette olmaktır. Çünkü her şey zıttıyla kaimdir. Güzelin zıttı nedir? Pisliktir kardeşler. Ve Allah Azze ve Celle her türlü pislikten beridir Subhanahu ve Teala. Ve Allah Azze ve Celle zatıyla sıfatıyla hem ezelde kamil olmuş ve ebede kadar da Kamildir Allah Subhanahu ve Teala. Ve ondan sudur eden her türlü fiil ve sözler de nedir? Allah Azze ve Celle'nin kemalindendir. Ve kendisine, cenaline yakışır bir şekilde Allah Azze ve Celle fiillerini yapmış. Ve buradan da e, yola çıktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şey, söylediği her söz muhakkak ki onun yüce isminden ve Güzel isimlerinden ve sıfatlarındandır ve yapmadıkları şey de aynı şekildedir. Eğer Allah Azze ve Celle bir şeyi yapıyorsa veya bir şeyi söylemişse bu onun azametinden ve celalindendir. Ve yine bir şey yapıyor ya da yapmıyorsa nedir? Bu da Allah Azze ve Celle'nin celaline ve azametine aykırı olduğu içindir. Meselen Allah Azze ve Celle zalim değildir. Hiçbir kuluna, hiçbir kuluna zulmetmez Allah adaletlidir Allah Azze ve Celle'yi ne bir uyuma tutar ne de bir uyuklama tutar ve Allah Azze ve Celle hiçbir zaman unutmaz Rabbin unutan değildir bu tür şeyler de nedir onun azametini ve celaline aykırı olduğu için de bunlar kemalinin gereğinden nedir bunlardan da beridir Allah Subhanehu ve Demek ki kardeşlerim yine e, namaz kılan bir kimse ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat derken yani ve tayyibat yani güzel olan her şey Allah Azze ve Celle'ye aittir. Güzel olan ne kadar şey varsa Allah Azze ve Celle'ye aittir. Allah Azze ve Celle'nin et tayyib ismiyle alakalı İbnül Kayyim Rahimullah diyor ki yine et tayyibat sözüyle alakalı diyor ki yani güzel olan kelime, ne kadar kelime varsa, fiil varsa, sıfat ve isimler varsa yalnız ve yalnız Allah subhanahu ve teala'ya aittir. Çünkü fahu طَيِّبٌ O güzeldir. وَفْعَالُهُ طَيِّبَهُ Allah Azze ve Celle'nin fiilleri güzeldir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları en güzel olandır. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin isimleri en güzel olan isimlerdir. Onun ismi güzeldir ve ondan ancak ve ancak güzel olan sudur eder. Başka hiçbir şey olmaz. Ve Allah Azze ve Celle'ye ancak güzel olan yükselir. Ve yine Allah Azze ve Celle'ye ancak ve ancak güzel olan yaklaşabilir. Onun her kelimesi, her sözü güzeldir. Güzel kelime ona yükselir. Onun fiili güzeldir. Ve Güzel kelime güzel amel Allah azze ve celleye yükselir. Ve güzel olan her şey Allah'a ait ve ona izafe edilir. Ondan sudur eder ve ona biter. Tıpkı Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın buyurduğu gibi innal tayyibun la illa Allah güzeldir ancak ve ancak güzel olanı ne yapar kabul eder buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine kullarından Allah'a yaklaşanlar ancak güzel olanlardır. Yine cennet ne dendiği gibi selamun aleykum tıbtum fedhuluhâ halidîn selamun aleykum cennete girenlere ne denir? selamun aleykum yani selam sizin üzerinize olsun. Bugün sizin için hiçbir kötülük, hiçbir afat nedir yoktur cennete girmişler. Tıptum. Yani bugün sizin haliniz çok güzel olacak. Çok güzel oldu. Feduhuluha değil. artık cennete ebedi olarak girin girin denecektir. Niye? Çünkü tıptum. Yani güzellik yaptınız siz. Güzel oldu haliniz. Demek ki kardeşlerim Allah Subhanahu ve Taala nedir? O güzel şeyi e, güzellikleri yapanlara güzel bir diyar olan e, cenneti vaat ediyor Allah azze ve celle. Şimdi biraz önceki hadiste dendiği gibi inna Allahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah güzeldir ve ancak ve ancak güzel olanı kabul eder sözüne baktığımız zaman demek ki Allah azze ve celle yine sözün, amelin ve her türlü Güzellikle vasfedilen şeyleri kabul eder Allah Azze ve Celle. Bundan başkasını ne yapmaz? Kabul etmez ve bütün bu her türlü söz ve amelde bu geçerlidir. Ancak ve ancak güzel olanı kabul eder Allah Azze ve Celle. Ve bunu da ancak ve ancak kim işler? Salih bir müminden başkası işlemez kardeşlerim. Çünkü o ancak güzel olanı söyler. Ancak güzel olanı elde eder. Ve ancak güzel olandan infak eder, malından sadaka olarak verir. Ve nedir? Bütün bu güzellikler onun itikadı, ameli, sözleri ve itikadıyla vasfedilir. Çünkü onun ameli de güzeldir, onun sözü de güzeldir, onun itikadı, inancı da güzeldir. Ve bunların hepsini Allah Azze ve Celle tayyip ve habis, güzel ve Pis olarak nitelendirir, vasfeder. Yani bir şey ya güzeldir ya da pistir kardeşlerim. Allah diyor ki Allah Azze ve Celle De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiç pis olanla güzel olan bil olur mu? Yani bir kafirle mümin eşit olabilir mi kardeşlerim? Allah'a isyan edenle Allah'a itaat eden bir olabilir mi? Cahil olanla alim olan bir olabilir mi? Veya müktedi yani bidat ehliyle sünnete sımsıkı sarılan bir olur mu? Ya da haram malla helal mel, helal olan mal bir olur mu? Kul la yestavi'l khabithu ve't tayyibteki güzel ve çirkin nedir pis olan Eşit olmaz. Asla ve asla. وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يثِ Her ne kadar kabit olan, pis olan şeylerin adedi çok olsa da bu ne yapmaz bunu? Değiştirmez. Asla ve asla güzelle pis eşit değildir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi. Hanif dinimiz kardeşlerim tamamı nedir? Akidesiyle, hükümleriyle, adabıyla güzeldir. Akidesiyle iyim Allah'a imanda, peygamber meleklerine, kitaplarına, rasullerine, kıyamet gününe, kadere, hayrı ile ile ve bütün sahih akidelerinde insanın kalbini mutmain eden nedir? Hepsi güzeldir kardeşlerim. O tadibu bihennufus ve bunlarla da nefis ne yapar? Güzelleşir, güzellik bulur. Ve bununla da ne yapar? Asıl gayeye, asıl matlup dediğimiz asıl isteğe kavuşur. Ve bütün hükümleri, bütün adabı, hükümleri nedir? Güzeldir, en güzel olandır. Ve dünya salahına ve ahiret salahına, kurtuluşuna da ancak ve ancak bu şekilde kavuşur. Bunu kaybeden de ne yapamaz? Hiçbir kurtuluşa, hiçbir salaha eremez. Allah Azze ve Celle kardeşlerim, güzel sözü, kelimeyi, Tayyip ve habis diye yani güzel ve pislik diye ikiye ayırmıştır. Diyor ki Allah Azze ve Celle İbrahim suresi 24. ayet-i kerimesinde Daraballahu metelen kelimeten tayyibeten keşe tayyibe. Allah Azze ve Celle güzel bir sözü ne yapmıştır güzel kelimeyi? Güzel bir ağaca benzetmiştir. Misal vermiştir. Ve yine... İbrahim suresi 26. ayet-i kerimesinde وَمَثَلُكَ الْكَلِمَةٍ خَب۪يثَةٍ Pis olan bir kelimenin misali de كَشَجَرَةٍ خَب۪يثَةٍ Pis olan bir ağacın misali gibi buyurmuştur. Yine Fatır suresi 10. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Azze ve Celle اَلَيْهِ el kelimut تَيِّبِ Ancak ve ancak güzel olan söz Allah Azze ve Celle'ye yükselir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi de onun güzel şeyleri helal kıldığını ve pis olan şeyleri de haram kıldığını buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Düşünün kafirler, müşrikler necestir değil mi? Pisliktir. Allah öyle diyor. Ve yedikleri içtikleri yaptıkları her ne varsa bakın hepsi pisliktir. Domuzundan, zinasından, içkisinden, yaşantılarından, akraba ilişkilerinden her türlü şeye bakın hep pisliktir kardeşler. A'dan Z'ye yaşantılarının tamamı pisliktir. Yediklerinden, içtiklerinden, yaptıklarından. Ama bir mümin öyle midir kardeşlerim? A'dan Z'ye her şey güzeldir, her şey temizdir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Ve yine... Müminleri kardeşlerim Allah azze ve celle güzel olarak vasfetmiştir. Diyor ki Nahl suresi 32'de "Ellazina tevaffahum el melaiketu tayyibin." Allah melekler diyor onları tayyibin yani güzel olarak güzel insanlar olarak canların alırlar. Yani iyi olarak yani durumları iyi olarak ve kalpleri küfürden temizlenmiş olarak onları vefat ettirir canlarını alır melekler diyor Allah azze ve celle. Ve melekler Ölüm anında mümin eder ki... اُخْرِجِي اَيَّتُهَا النَّفْسُ تَيِّبَهُ Ey güzel nefis çık der diyor. Nereden? كَانَتْ فِي Güzel olan cesetten çık ey güzel olan nefis der diyor. Ve yumuşak bir şekilde alır. Nefis güzel, beden güzel çık o zaman diyor. Ne? Ne yapıyor müminleri? Güzel tayyip kelimesiyle vasfediyor. Allah Resulü Aleyhisselam gelen rivayette. Ve melekler de kardeşlerim müminler cennete girdiği zaman onlara selam veriyor. <tüptüm fethuluha khalidin> ne yapıyor? Siz güzel yaptınız. Yani bütün haliniz güzel oldu. İşte o zaman ne yapın? Güzel, e, sonsuz olarak, ebedi olarak cennete girin der diyor. Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 73. ayeti kerimesinde. Kardeşlerim, bir mümin, mümin bir kardeşini Allah için, mümin kardeşini ziyaret ettiği zaman, melekler ona der ki diyor, Tıbte ve tape memşake ve min minel cenneti menzile. Güzel ve hayırlı bir iş yaptın. Yürüyüşün güzel ve hayırlı oldu ve Kendine de cennetten bir köşk hazırladın derlerdir. Allah için kardeşini hiçbir menfaat olmadan ziyaret eden bir kimseye veya hasta ziyaret olabilir. Normal bir ziyaret olur nedir? Güzel bir hayırlı iş yaptın ve yürüyüşün de güzel ve hayırlı oldu. Ve sen aynı zamanda kendin için de cennette bir köşk hazırladın. Allah için kardeşini ziyaret edene böyle derlerdir. Demek ki kardeşlerim müminin her şeyi güzeldir, tayyiptir. Kalbi, dili, bedeni, cesedi ve kalbi imanda olan, kalbinde olan imanı ve onun tezahürü dilinin zikirle meşgul olması işte organlarının cevarih dediğimiz şeylerinin elinin, ayağının dilinin sürekli Allah'a ibadetle nedir? Meşgul olması bu hep kalbindeki imanının bir semeresi, bir meyvesidir kardeşlerim. Çünkü mümin güzeldir, ondan ancak güzellik sadır eder. Başka bir şey olmaz kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki eğer bir mümin bu diyarda akidesiyle, ameliyle, sözleriyle, Allah'ın ikram etmesiyle tabii ki güzel olursa, demek ki darut tayyibin, Güzellerin diyarı olan cennete de ne yapar? Girecektir. Ve oraya da güzel olandan başkası giremeyecektir kardeşim, kardeşlerim. Allah diyor ki Nahl Suresi 32. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ تَطَيِّب۪ينَ Melekler onları güzel bir şekilde vefat ettirdiği zaman derler ki يَقَوْلُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Selam sizin üzeriniz olsun. اُدْخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yaptıklarınızdan dolayı ne yapın? Cennete girin denecektir. Nahl suresi 32. ayet-i kerimesinde geldiği gibi. Ve yine Allah Azze ve Celle Zümer suresi 73. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةَ Rablerinden korkanlar, ne yapanlar hakkıyla korkanlar grup grup cennete girerler, cennete giderler hatta iza cennete geldikleri zaman futihat abwabuha kapılara açılır cennetin ve qalalahum hazanatuha o cennetin bekçileri onlara derler ki selamun aleykum selam sizin üzerinize olsun yani bugün her türlü afattan, her türlü kötülük kötülükten ne yaptınız kurtuldunuz hiçbir şey yok tibtum yani tabet ahvalikum. Artık durumunuz güzel oldu. Güzel, şu anda iyi durumdasınız. Fethuruha halidin. İşte cennet ebedi olarak girin diyeceklerdir diyor. Yani dünyadayken güzel oldunuz, öyleyse bu cennete, güzel olan cennete girin diyenecektir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. İman ehlinden kıyamet günü her kim günahlarla, hatarlarla e, gelmişse ve dünyadayken tövbe etmemişse, istiğfar etmemişse ve Allah Azze ve Celle de dünyadayken eğer onları affetmemişse ne olacaklar? Cennete giremeyecekler. Hatta üzerlerindeki pislikleri atsınlar, temizlensinler kardeşlerim. Eğer o anki yani cehennem o kıyamet sahnesi, onun şiddeti eğer onları temizlememişlerse, temizlememişse muhakkak cehenneme girilecek ve üzerindeki pislik temizlenecektir kardeşlerim. O pislikle ne yapmayacaklar? Giremeyecekler. Hatta üzerlerindeki o pislik, o kir, o günah ehli ne yapsın? Günah temizlensin ve cennete temiz bir şekilde girebilsin. Kafire gelince kardeşlerim kafir kimseye de kıyamet günü ancak ve ancak ebedi olarak kalacakları cehennem ateşinden başka bir şey yoktur. Çünkü dünyadayken amelleri pis oldu, sözleri pis oldu, yiyecekleri pis oldu, içecekleri pis oldu ve onların gidecekleri yerde darul habifin, pisliklerin gideceği yer cehennemdir kardeşlerim. Allah diyor ki Azze ve Celle, Enfal suresi 37. ayet-i kerimesinde: "Liyemizallahul khabitha minat tayyib." Allah Azze ve Celle pisle temizini, yapacak güzeli birbirinden ayırt edecek. "Ve yec'alul khabitha ba'dahu ala ba'din feyerkumuhu cem'an feyec'aluhu fi cehennem." Allah Azze ve Celle, o pisli olanlara birbirine toplayarak üst üste feyec'aluhu fi cehennem ve cehennem atacaktır. اُولَٰئِكَ Hasirun işte hüsrana uğrayanlar, zarara uğrayanlar da onlardır diyor Allah Azze ve Celle. Ama muhakkak pisle, temiz, güzel birbirinden ayırt edecek Allah Azze ve Celle. Ve kardeşlerim kıyamet günü üç tane diyar olacak, üç tane dar olacak. Bir, sadece ve sadece güzel insanların girebileceği cennet. buraya da sadece güzel insanlar girecek amelleriyle ve yaptıkları akideleriyle amelleriyle bir de mümin olup da tevhid ol, ehli olup da üzerinde pislik bulunanlar yani üzerlerinde günah taşıyanlar bunlar da cehenneme girecek ve belli bir müddet sonra temizlenmiş olarak çıkacaklar ve ondan sonra cennete girecekler. Bir üçüncü de, diyarda nedir? Habit dediğimiz pis insanların girdiği cehennemdir. Ve ondan sonra da sadece iki diyar kalacak. Cennet ehli cennette, cehennem ehli de cehennemde olacaktır. Allah Azze ve Celle inşallah bizi e, rahmetiyle cennetine girdirdiği, Dünyadayken işlemiş olduğumuz günahların pisliklerinden, tövbeyle istiğfarla temizlediği kullarından eylesin. Kıyamet günü udhulul cennete, la khavfun aleykum ve la entum tahzenun, cennete girin. Bugün sizin için ne bir korku olacaktır ne de bir üzüntü olacaktır dediği kullarından hepimizi eylesin inşallah. Bizi o güzel kullarından eylesin. İtikadı güzel olan, ameli güzel olan, ahlakı güzel olan, sözü güzel olan, davranışı güzel olan o güzel insanlardan eylesin ve o güzel diyarına girdirdiği kullarından eylesin bizleri. Allahım amin, subhaneke. اللهم بحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين